Mevla Teala'nın hak beyanına kulak verenler felah bulurlar. Mevla bu resse'ilü lâ innekeydeşşeytâni kâne zâîfâ. Şeytanın hilesi zayıftır. Şeytanın oyunu tutmaz, çabuk bozulur. Onun adamları, onun yardımcıları, onun peşinde gidenlerin hileleri ondan da zayıftır. İnımı bin İslamın yükselmesini engel olmak için ne hile yapıyorlarsa ve bu hususta kimden yardım umuyorlarsa onların bu hileleri örümcek evinden daha zayıftır. Allah-u Teala ve Teakkiz hamdun. Bakın.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 arkalarını dönüp kaçacaklardır. ثُمَّ لَا sarun Sonra yardım olunmayacaklardır. Çünkü onların Mevlası yok. اِسْتَعِذُ <gülüyor> بِاللّٰهِ Eğer siz sabrederseniz, yani şerahattan taviz vermezseniz, وَتَتَّقُوا <gülüyor> Haramlardan sakınırsanız, لَا يَضُرُّكُنْ كَيْدُومْ ya. Onların hileleri size şeycik bile dokunmayacaktır. Hep ayet, اِنَّ <gülüyor>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 yani İslam'dan ayrılmayalım, eli sünnet verildi, madde itikadından ayrılmayalım ve haramlardan uzak duralım. O zaman Allah'ımız bize celledilalu yardım edecektir. Ya üllediina hamüve inanmış kullar, insan soruldu, ayan siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. Şart var. Biz Allah'ın dinine ne kadar yardım edersek o da bize o kadar yardım eder. Ki bugün en ziyade Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuz zamandayız.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 bir fırka Ehl-i Sünnet kalacak. Biz ondanız elhamdülillah. O bir cemaat hak yolda daim kalacak. Daha yahdurru Onları yardımsız bırakanların onlara zararı dokunamayacak. Hatta ala Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar onlar o halde daim olacaktır diyor. Bu ne büyük müjdedir ki elhamdülillah Ehl-i Sünnet mezhebimiz, şeriatımız kıyamete kadar baki kalacaktır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 Bunlar Allah'ın dinini taktılar şimdi, Oo, o Allah ile harp demezler, demezler. Mevla ile harbedenler edenler mutlaka mahlubu olmuşlar ve olacaklardır. Bir hoca hanım kardeşimiz, bu davalar ilk meydana çıktığında daha aylar evvel,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 onun etrafında on bin sahabe var. Aşere-i şereden de var. Aşe anamız da var. Bunlara kafir diyen. Onun için Ebu Bezi Sıddık Hazreti Ömer'e o kadar düşmanlık gelip Resulullah'a selam gel. Esselamu aleyküya hamile lezabeyne cembeyk. Ravza-i Mutara'da ey diyor yanındakilerden eziyet çeken peygamber diyor. Bak Ebu Bezi Sıddık Hazreti Ömer'den rahatsız oluyormuş. Bu itikatta bu fikirde böyle bir Hal ki, efendi kardeşlerim Öküzlerinin adına kadar, sığırlarının adına kadar, Ebu Bekir Ömer takacak kadar Hz. Sıddık'a, Hz. Faruk'a en büyük hakaretleri yapan insanlar Bütün eserlerimiz ciltler dolusu bundan hakkında kitaplarımız var. Bunlar nasıl göz ardı ederiz? Şii'nin birinin iki öküzü var, birini Ebu Bekir takmış birini Ömer Hakaret olsun için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 Ama biz ehli sünnetten ayrılırsak o zaman belayı bulduk. Anlatabiliyor muyum? Biz ehli sünnet itikadı üzerine olup da hapse olsak ne zararı var? Şerefimiz artar. Öldürürsek ne zararı var? Şehit oluruz, derecemiz artar. Ama biz ehli sünnetten ayrı bir görüşe sahip olursak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 bütün camileri dünyayı sarmışlar, milleti mezhepsiz yapmak için geziyorlar. Para bol. İşte tehlike bu. Efendim kardeşlerim. Ondan sonra... Bugün Türkiye'de bir takım Müslüman, İslam'ın sesini duyuran kanallar var. Çok az. Devlete kulak misalidir. <gülüyor> gelin ki 15-20 tane kanal var ise işte. bunların çoğundan zehir akar televizyonların kanallarından zehir akar pislik akar birkaç tane var onlarda İslam'ı müdafaya çıkmış adı lakin onlarda da büyük yanlışlar vardır işte en büyük tehlike buradadır mesela şerahat gündeme geldiği vakit açık oturumlar yapıldı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 işte kullarım size gönderdiğim dost doğru yolun budur buna uyun. Şimdi ne fark etti? Bize emrediyor rahatı musa kimi uyun? Habibin emrediyor şeratı uyun. Farkı var mı? Yok. Hepimize emredilen nedir? Dost doğru yola uymak. İhtina sırat al musa kip. okuyan her namazda, her recatta ne diyor? Ya Rabbi bizi dost doğru yola ulaştır. E i̇şte o dost doğru yol ne? Bize uymamız emredilendir. Habibine uyması, uymayı emrettiği şerat. Bu ne diyor? O kadar büyütülecek kadar değil diyor. İnnet dina Allah'ın İslam diyor. Allah'ın dininde sadece din İslam'dır diyor bak. Yani İslam'ı inkar etsek gavur olur diyor. Şeriatı inkar etsek mühim değil yani hafife alıyor işi. Çünkü diyor din İslam. Aslında doğrudur. Şöyle bir doğruluk payı var. Nedir o? Allah'ın dininde tek din İslam şeraatta peygamberlere göre şeraatlar ne olmuş? Değişebilmiş. Ama İslam hiç değiştirmiş. Mesela Adem babamıza gelen din adı ne? İslam. Musa Aleyhisselam'ın dininin adı ne? İslam. Yahudilik değil. İsa Aleyhisselam neydi? Müslüman. İbrahim Aleyhisselam'ı kapışıyorlar. Yahudiler diyor ki Yahudiydi. Hristiyanlar diyor ki Hristiyandı. Mevlana ve Resulullah Ma ke ana İbrahim Yahudiyen de mi lan? Anasranili ya. İbrahim Yahudiydi değil, dini Kristian dili. Ve lan <gülüyor> ki Müslüman, Müslüman idi diyor. Müslüman. Dün peygamberleri anlatıyoruz. Tahtüvülla. Emtekoluyorlarmı İbrahim, İsmail, İshak, Yoksa diyor musunuz ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların torunları bütün peygamberler Yahudi yoksa Hristiyandılar? Haşa, öyle mi diyorsunuz? Kul entüme ki onlara, siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı daha iyi biliyor? Celle celal. Yani Mevla bunu ki onların hepsi neydi Müslümandı. وَنَحْلُوا مُسْلِمُونَ Biz Allah'a teslim olmuşuz dediler. Sen İslam dinini, yani inançlar, altı esas, Yaşar Nur'u'ya sorarsanız o da 6 değil. İmanın şartı kaç? 6, Yaşar Nur'u'ya sorarsanız 6 değil. Diyor ki, bu şu anda çocuklara okutulan, işte Sibyan mekteplerinde veya din derslerinde, İslam'ın şartı 5, imanı şartı 6 meselesi yanlıştır diyor.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 Ayda üç gün. Eyyamı biz. 13.14.15 tutulmuş. Musa dininde diyelim aşure günü. Bizim dinimizde oruç nasıl? Bir ay Ramazan. Bak bu değişiklikleri anlıyorsunuz değil mi? Mesela Yahudiler hakkında Mevlana buyuruyor bir cemaata Cumartesi günü balık avlamayı haram ettim diyor Kur'an'da. Peki bize var mı böyle bir haram şimdi? Yok. Mesela yine bir diyor ki Aliller nehakül haram nehakül lediyiz ifor. Yahudileret hayvanların etini yemeyi haram ettik. Kuranda var Yahudilerin dinindeki haramlar. Minal bakar ve lanem. Haram ne Sığırın ve koyunun yağlarını haram ettik. Bize var mı yağda haramlık yok. Sığırın koyunun yağlı helal. Yani bu gibi farklılıklar olmuş. Mesela Musa Aleyhisselamın şeriatında adam öldürene sadece ne var? Kısas.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 onun için diyorum ona tuzlu yeme bu tansiyonu düşür sen ne anlardın doktor arifinden adamına göre ilerci ver allah Teala hikmet sahibi her ümmete aynı hükmü vermez ki mesela Musa Zahri ümmeti Yahudi milleti katil millet kankaster onun için Mevla onlara kısası koymuş Niçin? korksun da birbirini öldürmesin öbür türlü para veririm kurtardım yırtarım düşünürse hep öldürürler birbirini onun için onlara kısası koymuş İsa Zahri şerahatında ne var af öyle yumuşak bir ümmet ki İsa Asam'a inananlar onları hiç kimseyi öldürmez karınca ezmez İsa Asam'ın dininde hüküm nasıl bir bir tokat vurursa diyor öbürünü çevireceksin buna da vur diyeceksin onun için öyle çünkü millette birbirine saldırma şeyi yok bizim ümmette her cins var onun için Mevla adamına göre hem kısası koymuş korksun adamı öldürmesin diye öte yandan hata olur yanlışlık olur bir durum olur para almak ister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 Ya nasıl yok, vel yadribüne bihumurihinne ala cüyû bihinne Nur suresinde, paşörtlerini yakalanan üstüne atsınlar Çarşaf Kur'an'da yok, kim diyebilir? Çarşaf Kur'an'da yok Ahzaf suresi yudnînâ aleyhinne min celâbi bihinne Kadınlar üzerlerine çarlarını, çarşaflarını çeksinler Ömer Nasûr Bilmen efendim, Konyalı Mehmet MHP efendim İzmirli İsmail Hakkı Efendi, Elmallah Mehmet Hamdi Efendi, bütün son tefsirlere bakın. Celabib, Cilbab'ı nasıl tefsir etmişler? Çar çar çaf, Örfe göre değişir. Nasıl örfe göre değişir? Erzurum tarafında ne var? İhram. Anadolu'da ne var? Şal var diğer kadınlar, bol şal var, üstüne atkı. Karadeniz'de Peştemal Dolaylık. Bunlar tabii setre avret olmak durumunda olduktan sonra İslam bunların hepsini kabul etmiştir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 E diyor ama bilmiyor o bilmeden müdafaa diyor E peki bilmeden müdafaa edenin zararı ne olur? Kârından çok olur değil mi? Hem şerahatçıyım diyor sonra diyor başörtü şerahatta yok. Ne peri ne lana turcuzu. İslam'da kölelik yok diyor. İslam köleliğe karşıdır. Bak şimdi kardeşim tamam İslam köleleri azat ettirme yanlısıdır denebilir.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 Peki onun köleliğinde ona ne var? Kar var. Nücün? kafir olarak geberse de ebedi gideceğine dünyada köle olarak bir Müslümana hizmet ederken İslam'ı yakinen öğrenme imkanına sahip olarak Müslüman olma şerefine nail olsa dünya ahireti kurtulmaz mı? Bununla beraber tabii İslam'da köleye de ne yapılmış? Adalet de bulmuş. Bu ayrı bir konu. Hazreti Ömer kölesiyle deveye nasıl binmiş?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 İcen sen nasıl bana bir böyle adaletsiz teklif yaparsın ki kölenin sırası gelmiş, nöbet ona gelmiş. Irmak geçilecekse çıkarırım ayağımı, geçerim. Biz Nahnukaunun azenullah bi İslam diyor. Biz ayağımız yaya sudan geçmekle rezil olmayız. Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Biz adaleti yaşattığımız yaşattığımız sürece şerefimizi koruruz diyor. Tamam.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 Ve bugün Arap aleminde de eşi yoktur ve Araplar da düşünüyorlar Arapçaya çevirelim şu anda o hazırlıktalar. Arapçada bile yok. Çünkü Arap alemi bu kadar İslam'a hizmet edilmiş olduğu halde böyle bir eserdir. İstilatı diye ondan şeriatın tarifini yapıyor orada. Ne diyor şeriat Allah'ın kanunlarının tümüdür, şudur budur. Tamam. Herif ilahiyatçı olmuş orada ne diyor? Ben diyor Ömer Nasuhi'nin dediğini kabul etmeyebilirim.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 Onun azo işini nereye getirdim? Bakara suresinin 62. ayetine geldi. Bakara suresi 62. ayet bunun kaydı ayet. Çağdaş tefsirde sapıttığı yer burası. Ne diyor Bakara suresi 62. ayet? Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Men alladine amen hu alladine hadu. Men nassara wa al-sabine. Men amen bilillahi wa ilya bil-akhir. <gülüyor> Men amil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 Yahudiler diyor ki cennete ancak Yahudiler girebilir. Hristiyanlar da diyor ki ancak Hristiyan girebilir. Mevla da buyuruyor ki bela ikiniz de giremezsiniz. Men esteme veccehu muhsin Bekara suresinde. Kim İslam'a girer kendini Allah'a teslim eder ve Allah'ı görü gibi kulluk eder işte o cennete girer. Şimdi bu adam kesinlikle fikri nedir? Bugün Tevrat'ın şeriatının hükmü katmamış diyor. Nesih-i inkar ediyor. Nesih ne demek? Son gelen kitap, geçmiş kitabın hükmünü ne yapar bizim itikadımızda? kaldırır. Mesela Ruhi bu ümmetinden Tevrat'la amel ne zamana kadar hidayet edilir? İncil gelene kadar. Ne zaman İsa Selam geldi, İncil geldi artık ne oldu? Tevrat'ın hükmü kalktı. Tevrat'a karşı vazife nedir? Allah'tan gelenine inanmaktır. Ama amel bakımından İncil yürürlüğe girmiştir. Ne zamana kadar?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 İsteyen onu amel ederse cennete girer diyor. Şikine bak ya. İncil'in şeriatı şu anda yürürlüktedir diyor. İsteyen onu amel ederse Allah'a iman ederse, çağrıya iman ederse iki şartı yerine getirirse cennetliktir diyor. Allah'a. Allah. He, o zaman İslam diye geldi, Kur'an niye indi hiç? Ve bunun üzerine hücum edildi ve gidildi. Aslında o ayet Mekke Suresi'nde bir yerde var. Hac suresinde bir daha var. Peki o ayette ne buyuruyor? O ayeti doğru anlayalım. Biz tefsirimizde ruhun kurkandayız. O ayette buyuruyor ki Buse aleyhisselamın zamanındaki Yahudilerden, Tevrat'a inanan onunla amel eden, İsa aleyhisselam gelinceye kadar Allah'ın dinini değiştirmeden Tevrat'la amel edeceğine girebilir mi? Gider. İsa aleyhisselamın inciliğine amel eden havarilerden Efendim, ta Efendimiz gönderilinceye kadar İsa hacamın İncilini değiştirmeden amel eden cennete girer mi? Girer. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudiler 71 fırka oldu hepsi annemde biri cennette. Çünkü 70 fırka dinlerini değiştirdi, Tevrat'ı değiştirdi. Bir fırka Musa Tevrat'ını sağlam yaşayan cennete gidiyor. Hristiyanlarla oldu 72 fırka. onda 71 cehenneme gitti, biri cennet. Hangiler?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 ki Selçuklulardan beri Türk milleti Osmanlı ecdadımız en çok Ehl-i Sünnet mezebini müdahale etmiş ve ona yardım etmiş ve dünyaya o mezebi neşretmiş ve o mezhebin dışındaki işte biliyorsunuz Yavuz Selim Hazretleri gibi şia mezebiyle harbetmiş etmiş kıymetli ecdadımız Allah kabullerini nur eylesin Ehl-i Sünnetin müdafiği en çok Türk milleti olmuştur. Elhamdülillah dünya üzerinde bundan sonra da inşallah Türk milletine büyük vazifeler düşmektedir Türk milleti inşallah bu gibi pis fikir sahiplerine değer vermeyecektir, yer vermeyecektir. Medine körük gibidir, pisini tem atar, temizini bırakır inşallah. Yine ehli sünnet itikadı yeşerecektir. Ama biz bu mücadelede yolumuzu en tesirli şekilde, etkin bir şekilde oynamak zorundayız. Hepimiz, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize, etrafımıza bir sapık çıktı mı hemen onar et diye. Çünkü aksi takdirde helak oluruz. Millet onların fikirlerine sapıdır. Süleyman Ateşten adam diyor ki, şimdi ben itibar görmüyorsam diyor, 5-10-20 sene sonra bütün benim kitaplarım geçerli olacak diyor. Bütün çoluğumuzun, çocuğumuzun imanına kastetmiştir bu adam. Allah muhafaz etsin. İnşallah patıl sönecek ama zaten pek tutunamadı. Bunun üzerine saldırıldı. Yani reddiyeler yapıldı. Ne diye? Sen ne diyorsun ya? Peygamber'e inanmak şart değil. Gördüğün Hristiyan'da cennete gidecek ne demek istiyorsun?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 Nebureh sa'idübillah, efelea tedebberûne'l-Kur'an Niçin Kur'an'ı ince düşünmüyorlar? Ve <gülüyor> leu min hindi Eğer Kur'an Allah'tan değil de başkasından gelmiş olsaydı, haşa ve fî iktilâfen kefirah O zaman onda ne bulurlar? Çelişkili sözler bulurlar. Ama Allah'tan geldiği için kıyamete kadar asalar birbirini bozan bir söz bulamazlar. Öyle anlarlar ama inceliğince iş çıkar. Mesela bu hadde iki şart. Öbür hadde ne diyor? küllün amene billahi be mela ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi amene rusulü kaç şart koydu? Allah'a imandan sonra melekleri koydu, kitapları da koydu, peygamberleri de koydu. Koymadım. Bu hadde ahireti koydu. Bak şartlar yani gün tesir ediyor, birbirini tasdik geliyor, birbirini tamamlıyor. Peygamberlere inanmam ne demek? Veya bir peygamberi inkar nasıl, nasıl olur? Mesela sen Musa Aleyhisselamı inkar etsen Müslüman olabilir misin? İsa inkar etsen cehalete girebilir misin? Ne buluruz senedir Allah? <gülüyor> İnnalladīna yekfūrūn billāh wa rūsulih. Meyridūn yufrūqū bina Allāh wa rūsulih. Meykūdūn al-munūbū baabu wa yekfūrū baabu. kimseler ki Allah ile Peygamberlerinden arasını açmak isterler. Nasıl kimine inanırız, kimine inanmayız derler ve bu arada bir yol edinmek isterler. Ne ki umur kafiru İşte onlar ne kadar biz Müslümanız deseler de gerçek kafirler. Ferib ne diyor? Bizim Peygamber bize inanmayan cennete girecek. Öyle mi? Ama mevlane buyuruyor ki ah kendi halil kafirini hada ben Bazısına inanma izleyen kafirlere alçaltıcı azap hazırladık diyor. Nerede cennet? Bak cennete kim girecek? Peşini dinle. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُول۪هِ O Okullar ki Allah'a ve Resullerine iman ettiler. وَلَمْ يُذَرِّقُوا بَيْنَا هَدِمْ مِنُونَ Hiçbirinin arasını da ayırmadılar. Bütün peygamberlere inandılar. مُلَاكَ سُوْخِيْجُ مُجُورَهُمْ İşte Allah onlara ücretlerini, sevaplarını, ecirlerini verecekti. Bu hadleri bilmiyor mu bu? Biliyor. Bile bile lades oluyor. Bütün bu ayetleri okumuyor. Millete duyurmuyor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 Yetkili midir? Haşa. Bu adam zaten hadislerin tümünü inkar ediyor. Hadislerin tamamını inkar ediyor. Sünnetleri inkar ed ettiği gibi diğer hadisleri de inkar ediyor. Halbuki ''Mevdâneb-ı Eslâfiâ ve mâ yântıquânil hevâin hu eillâ ''Benim peygamberim kafadan keyfinden konuşmaz, ne buyurursa vahiydir ona benden bildiriliyor.'' Buyuruyor hoccikün Kur'an-ı Kebir'in hikmetiyle bana Kur'an verildiği iki misli de hadis verildi. Hadisler Kur'an'ın tefsiri tercümesidir. Eğer peygamber Kur'an'ı açıklamasa Ebubekir Sıddık da anlamazdı. Ara sökülmez bu iş. Eğer pe peygamber elçim olmasa, sünnet olmasa, hadis olmasa Allah Kur'an'ı ne yapardı? Kâbe'nin damına indirirdi. Nasılsa Arapsınız okuyun derdi. Niçin tercüman gönderdi?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 Kur'an'da sadece akıllı musallat namaz kılın emrediyor. Etmül hacciyömlü atehl haciyömleri tamamlayın emrediyor. 800 dekâzekât emrediyor. Ama tefsirini kime bırakıyor? Rasulü bırakıyor. Ne yutturursun ufak otağa Allah. Peygamber yolladım size. Ona itaat eden Allah itaat etmiştir buyuruyor. Ne mahter kulu suresi. Rasul ne verdiyse size onu alın. Çünkü benden veriyor size. Kafadan konuşmuyor size. وَمَانَا أَكْمَعْنُ فَنْتَوُ Sizi yasakladığı şeyi bırakın, evet vazgeçin. Yani onun haramı benim haramımdır Allah böyle onun emri benim emrimdir. Madem peygambere itaat gerekmez, yani sünnetler hüccet olmazsa, niçin atıyor Allah'a atıyor Rasûl, Allah'a itaat edin, Rasûl'e itaat edin, O zaman sadece Allah'a itaat lazım, bu zaten Kur'an'da Allah'ın kitabıydı. Rasûl'e itaatın yeri nerede kaldı? Sünnetlerde, hadislerde ona itaat emredilmiş. Heaven cevriyahı mafsına gayem habibi bu. Sanayitaattan dönene ben seni bekçi yollamadım diyor. Cenneve kadar yolu var. Kim sana iade etmese nere giderse gitsin. Ecbehuhu la aliku btededun habibim bu yolum dost doğru yolu bulun. Bu kadar rahatlar var bu nasıl olabiliyor? Ey kardeşlerim. Şimdi bu Süleyman Ateş'e ne zaman girettiyiler yazıldı ki sen nasıl peygamberlere inanmadan cennete gidecek dedin? Evet, bunun üzerine bu tornistan yaptı. Belki fikri düzeltmedi, ifadeyi yeni baskı yaptı tefsiri orada şöyle bir düzeltme yapmış. Düzeltmesi de, he, eskisinden daha bozuk bir düzeltme. Nasıl düzeltme yapmış? Ben inanmayan girer demedim diyor. İnanmak şarttır ama, ummak şart değil. O nasıl oluyor? O nasıl Aşağı. İnanmıyorum, o cennete giremezmiş. Ne demek inanmak? O da haktır, dini haktır, Resuldür, Allah'ın hak peygamberidir, tamam. Ama ben ona uymuyorum, ben Tevrat'tan amel edeceğim. O cennete girermiş. Yani inanacakmış da uyması gerekmiyormuş. Şimdi görüyor musun? Nereden nereye döndürüyor herif? Yahu. Buna ne cevap? Bunun da cevabı var. Kur'an-ı Kerim'de hepsinin cevabı var me'la ta la ne boyuyor estayd billah allah mecidi şahadet kul eşi fezekdu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 O Tevrat'ta ve İncil'de isimlerini, vasıflarını yazılı buldukları ahir zamanda gönderdiğim Nebi Ümmi Muhammed Mustafa'ıma sallanıyor. Uyanlara rahmet edeceğim. Uyanlara. Şimdi dikkat et. İman yetiyor mu? Yani inandın. Uymadan kurtulur musun? Kurtulamazsın. İtaat edeceksin. Dinine gireceksin. Ben senin dinine inanıyorum. Haktır. Ama ben senin dinine girmiyorum. Böyle şey var Bak ayetin sonuna bak O kimseler ki Habibime inandılar Yetmedi Saygı gösterdiler Tamam Yahudi Hristiyanlardan da bizim peygambere Saygılı olanlar olabilir Yetmedi Ona yardım ettiler Yani onun dinine Bugün diyorum öyle adam Yahudi Hristiyanlardan Cami yaptıran da var Kurslara yardım eden de duyuyorum yani Var yetmedi Bir insan trilyon verse yardıma İman etmedikten sonra hayrını görür mü? Göremez. Son şarta dikkat edin. O peygamberimle beraber indirilen Nurra uydular. Peygamberle beraber indirilen nur ne? Kur'an. Ona ne oldular? İttebev tabi oldular. O Kur'an'a uydular. İşte ancak onlar felah buldular. Tamam. Ondan sonra buna en açık söylenecek söz şudur. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Sadece Araplara mı gönderildi Yoksa Arap'ıyla Acemiyle Bütün insanlara mı gönderildi Yok ona ateşe bunu soracağız Ne diyecek? Derse ki Derse ki sade Araplara gönderildi ne olur? Kafir olur. Düşün Kur'an-ı Kerim'de Es-Selahü'l-i'lâh وَمَا عَرْسَنْلَاكَ اِلّٰهِ كَافَّتَ bütün insanlara gönderildi. Yine bu hadi gelim en sonunda Estağfirullah Allāh Ya Allah'ın Peki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben göklerin, yerlerin, mülkü kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği Resulü'nüm. Hepinize. Şimdi o Allah ki ondan başka ilah yok. O Allah ki dirilten öldüren odur. O Allah'a inanın ve onun Nebi-i gönderdiği ahir zaman Resulü'ne inanın ki hidayet ederin diyor. Peki derse ki Evet peygamber bütün insanlara, Yahudilere de gönderilmiş, Hristiyanlara da gönderilmemiş Gönderilmiş mi? Yahudi Hristiyanlar da onun davetine uyumak zorunda değil midir mi? Peki, Uydular uymadılar mı, olmadılar? Uymadılar. Peki sen nasıl diyorsun ki? Bu peygamber bir ümmete gönderilmiş. Yani Rasulullah Efendimiz Yahudi Hristiyanların ümmetine de gönderilmiş mi? Gönderilmiş. Bunu kabul etti. Peki Onlar uymuş uyumuş mu? kulumuz. Peki zaman da cennete nasıl giriyor? Meme Resulullah'ın Resul إلا ليطاع باذن الله. Hangi Resulü gönderdiysen diyor mutlaka itaat olunsun diye gönderildim. İnanmak değil, itaat olunsun diye gönderildim. Ya dedi bunu benim peygamberim haktır dese, gerçektir dese, doğrudur dese ne yarar? İtaat olunmak için gönderildi peygamber ona. Saygı gösterdi de geçken ara diye ititeb edecek. Dininine girecek ve itaat edecek. Emrine boyun eğecek. Teslim olacak. Olmadıysa sen dersen ki bu yine de cennete gider. Peygamber buna geldi, bu da ona itaat etmedi ama yine de cennete gider. Ne oldun sen o zaman? Küllük ya, ya. Peygamber'e itaat etmeyen gidecek cennete. <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. <gülüyor> Efendim kardeşlerim, bu konuşmaların geri zamanı gelir inşallah. Çok insanların itikadını düzeltmeye bu lafların vesile olacaktır.